Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 178 Haziran 2023 Başladı. Hoş geldiniz. Dinlemek üzere olduğunuz söyleşi Eylül 2021'de kaydedilmiştir. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir enlem ve boylamdan sevgiler, saygılar. Efendim uzun bir aradan sonra tekrar aramızda olan bir konuğumuz var en son. Sanırım 2012 ya da 2013 yılında aramızdaydı. Kendisini türlü türlü enne ve boylan bölümlerinde hani tutkun dublör olarak konuk etmiştik. O zamanlar daha yeni evlenme adayıydı. Eşiyle tanışma arifesindeydi. Şimdi de tekrar Ankara'ya geldi bir 2021 itibariyle. Bu sefer eşi ve iki çocuğuyla beraber Ankara'dalar. Aslında Ankara'dan da ziyade kendileri Almanya'ya gideceklermiş. Şimdi dedim ki Erdal Bey'i Erdal Göze hatırlayanlar hatırlar bilmiyorum. Eski bölümler hala durur dinlemek isterseniz. Dinleyebilirsiniz değerli dinleyenler. Hani belki de suç unsuru var mı diye bakabilirsiniz. Çünkü Almanya'ya gidiyor. Hani kaçıyor mu ki falan diye de bilirsiniz. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Gerçekten e, ortamımız hiç değişmemiş. E, aynı saçlar, aynı başlar, aynı e, dökentiler devam ediyor. Nasıl hocam ya saç dökülüyor diye kestim. Hala aynı saç olur mu ya? Yani aynı saçlar yerde. <gülüyor> <gülüyor> Kafansa değil de yerde yerde dalanıyor ama e, güzel ben, ben ben şey yaptım beğendim yani ne yeri mi yeri de <gülüyor> da beğendim yeni imajınız da beğendim yani pandemiden sonra. Yüzünüze gözünüze nur gelmiş, açılmışsınız. Şöyle bir şey, yerleri bir kere temizlesem artık hani tekrar kıllanması için birkaç senenin geçmesi gerekecek. Çünkü o kıllar birkaç sene evvelinden kalmayacak. Matıra olarak satırsız <gülüyor> hatıra yıkıl. Evet, şimdi benim bir yurtdışım, maceram olsun istiyorum. Niye? Dil öğrenmek için. Gerçekten. Ama bu dil gerçekten, yani dil nasıl öğrenilir? Ben 40 yaşında bastım, 40 yaş önemlidir insan hayatında. Yani hani Kemal Ermenin ilk aşamasıdır. Dili bu aşamada öğrenmek mümkün olabilir mi diye. Ben çocukların falan e, dil öğrenebilir miyiz diye hı hı. E, bunun bir telaşesinde düştüm. Siz de dil uzmanısınız, en azından yani benim tanıdığım kadarıyla <gülüyor> yani e, uzaktan gördüğüm kadarıyla en hı hı. azından dil konusunda bir çabanız var, mücadeleniz var. Ha bir de yakına geldiniz, dilimi mi göreceksiniz? Diliniz... <gülüyor> en azından tatlı dilinizi, güler yüzünüzü biliyoruz da tatlı dilinizi görelim diye geldik. Yani dil niye öğrenemiyoruz? Ben onun telaşındayım. Açıkçası o sorunun cevabını almak istiyorum. Sizinle bunu tartışmak istiyorum. Hmm. Yani çünkü eğitim sistemimizi biliyorsunuz. Az buçuk hepimiz bu... Ama Türkçe'yi gayet iyi konuşuyorsunuz. Türkçe mecbur bir dilimiz, <gülüyor> bir dilimiz olsun değil mi? Bir <gülüyor> dilimiz olsun yani. Siz o zaman az az yabancı dili kastediyorsunuz. Ha yabancı dil tabii hmm. tabii. Yani İngilizce olur, Almanca olur, Fransızca olur, Farsça. Mesela ilgim vardı Farsça'ya. Ama konuşmayınca... Unutuluyor. Siz hocam e, tiyatrocuydunuz. Tabii. E, tabii, şey, tabii, tabii tiyatro, tiyatronun tamam. şöyle bir tanımı vardı. İnsana insanı insanla anlatma sanatı diye. İnsanı insana insanla ve insanca anlatma sanatı ah, derlerdi insanca... eskiden. Tabii, tabii. Eskiden beri öyle derlerdi. Ama bunun dilimizle bir alakası yok. Yok mu? Yok. Ay şey Bence der, dil. Çünkü tiyatıra. hayvanlar kokulaşır kokulaşır insan. <gülüyor> konuşa konuşa ama <gülüyor> e, aynı dili kendi aramızda konuşursak tabii öğreneceğim bir şey Türkçedir yani konuştuğumuz dildir. Ben hani dışarıdaki insan nasıl konuşuyor, olaylara nasıl bakıyor. Yani bir hatıramı daha doğrusu bir gözlemimi anlatayım. Hı -hı. Geçen gün bir alışveriş merkezinde küçük bir çocuk yanımıza geldi. Hı -hı. Çocuklarımla beraber orada. Dolanırken. Çocuk hemen bizimle arkadaş oldu. 7-8 yaşlarında bir çocuk neresin dedim. Where are you from? Yani İngilizcem var o kadar tabii. Yani çocuk duruşundan Türk olmadığını mı? Anladım. Renginden. Alındı? Renginden yani zaten rengi biraz şey yaptı. Neresin dedim. Kuveyt dedi. Hmm. Ben baktım konuşuyor. Kuveyt. Bayağı dili de Kuveyt. Yani dilik kuvvetli bir çocuğa benziyordu. Hani her sorduğum soruya cevap verdi. Ki benim sorularım bitti zaten. Nerelisin? Nerelisin? Yaşın kaç gibi havalı arıyor biliyorsun İngilizce. Ha, Arapça sormadın yani. Yok. Hı. Yok Arapça değil, İngilizce. Çünkü ana dilimiz şey ya yani genel memleketin dili, dünya dili, global dil e, İngilizce olduğu için çocuk cevap verdi. Sonra dedim ki benim çocuğum da var yanımda. Niye o konuşamıyor İngilizceyi? Bu genetik bir şey mi? Öğretilmiş bir çaresizlik mi? Orada okulda okumuşlardır, görmüşlerdir Yo, belki. Yok başka bir şey bu. Bu dil zekası diye bir şey var. Belki de genlerden geçiyor. Yani Suriyelilerle konuşun İngilizce bilirler. Afganlar keza öyle. Arap çevresinden gelenler ne hani ortada oluyoruz ya biz de az buçuk. Hani niye biz konuşamıyoruz? Onu Hı -hı. ben düşündüm. Sonra bir cevap bulamadım. Türkçe de bulamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Dilim yetmedi yani. Şu, yani genel olarak hocam ben de işte son birkaç yıldır İngilizce konuşma becerimi güçlendirmek, geliştirmek adına evet. bazı platformlarda takılıyorum. Hı -hı. Orada dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlarla uh, muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. En azından konuşmaya evet. çalışıyoruz, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Evet. Orada şunu fark ettim evet doğru yani Araplar, uh, Arap ülkelerinden olan insanlar dile daha ilgililer. Yani mesela Türkiye'den de insanlar var ama hani orana baktığımız zaman yani çok fazla Arap ilgili İngilizce olsun hatta Fransızca olsun, evet, Almanca evet. olsun pek çok dille aynı anda 3-4 dille hem hal halde. Evet. Ama biz Türklere gelince nedense yani zar zor İngilizceye merak salıyoruz. Onu da zaten hani sınavları geçmek için belki de ya da hani bir şekilde ite ite öğreniyoruz. Bilemiyorum evet. sebep ne? Ben mesela üniversitede İngilizce dersinden... Kaldıktan sonra hatırladığım hmm. kadarıyla zaten zar zor geçtikten sonra ondan sonra artık bir zorunluluk kalmayınca hmm. ya bu İngilizce önemli ya falan deyip kendi kendime ilgi duymaya başladım. Yani eğitim sistemimiz nedense böyle bir baskı hissettiriyor ve sanki bu zorunlulukmuş gibi üstümüzde yükmüş gibi hissettirince insanın keyfi kaçıyor öğrenmek istemiyor. Yani işte eğitim sistemi artı kitaplar artı ıı, çevremiz belki Etken bunlara, hani o videolarda izlediğim bir şey vardı. Ben hani günlük kullanmadığım şeyi dimağımı, aklıma, zihnime yazmıyorum. Yazamıyorum ve bu benim işime yaramıyor yani. Hı -hı. Kitapta geçen ifadeleri söyleyeyim ben sana. Gökkuşağı, Hı -hı. dağ, e, kalorifer, duvar. Bunlarla diyor ki cümle kur diyor. Hı -hı. Bakıyorsun ki bunda cümle kurulmuyor. Hı -hı. Ama adam kendi yazdığı kitapta diyor ki... Ben açım, uyku... <gülüyor> yemek yemek yani düşünsene bunlarla diyor cümle kurun, kurun bakalım E ben yemek yemek istiyorum ben hmm. açım ben yemek yiyebilir miyim bunu soru ekilini yapıyor ama diğer verdiği şeyler adamın yani benim günlük hayatımda kullanmayacağım belki bir advances hani sizin takipinizde yüz seviyedeki İngilizce seviyesine geldiğimde kullanacağım şeyler o yüzden hani baştan bakıyorum ki ben Kalın bir şey geliyor kaçıyorum yani oradan. Ya kullanamıyorum çünkü kullanmıyorum yani bunları. Dili kullandığınız zaman geliştirilmiş olursunuz. <gülüyor> yani mesela bir sürü şey öğrendiniz. E bunları siz yinelemedikçe kullanmadıkça niye beyin onla uğraşsın ki? Kullanma gerçekten önemli ve dilde tekrar çok önemli. Mesela ben yakın zamanda şöyle bir sistem keşfettim ya da evet. onu uygulamaya çalıştım. Aslında biraz da pişmanlık duyuyorum. Keşke bu yöntemi daha evvelinden keşfetmiş olsaydım. Nedir? Daha öncesinde ben mesela bir sürü kelime öğrenirdim. Aradan zaman geçerdi, unuturdum. Tekrar hmm. hatırlamaya çalışırdım falan. Neydi bu ya falan diye. Ama yakın zamanda keşfettiğim yöntem şu. Bir kelime mi öğreneceğim? Evet. O kelimeyi en iyi şekilde yansıtan bir cümle buluyorum. Hı hı. Ve o cümleyi ben mesela tekrarlıyorum 3 kere 5 kere ve onun analizini yapıyorum Türkçe anlamını falan çıkarıyorum hı hı. ve sonra onu bir de sesli olarak kaydediyorum o sesi kaydettikten sonra bilgisayarıma koyuyorum evet. ve ee, o cümleyi böyle aralıklı olarak bilgisayarım arka planda çalıyor. İki günde bir, üç günde bir ya da bilgisayarım ben aktif halde kullanmazken orada işte yaklaşık bin tane, iki bin tane cümle var. Hı -hı. Onlar arada bir, bir tane cümle söylüyor. Beş saniye falan sürüyor. Hı -hı. Ee, ben direkt o cümleyi hatırlayınca aa falan diyorum ya. Hı -hı. Direkt cümlenin, cümlenin ne çağrıştırdığı, zaten cümlenin bütününden kelimelerin içerisindeki anlamları direkt çıkarıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hocam Zahmetsiz bir şekilde sadece ilk etapta biraz odaklanıyorsunuz uğraşıyorsunuz ondan sonra zaten bir çocuk öğrenirken nasıl öğreniyor o da şöyle öğreniyor yani duyuyor tekrar tekrar tekrar ne? bir zaman sonra artık yeterince duyunca çocuk onu taklit etmeye başlıyor ister istemez böyle artık yakın geliyor mesela ben o daha önce o sözünü ettiğim seslendirdim kaydettiğim cümleleri duyunca bir parçasını duyunca beyin zaten ötesini kendi getiriyor. Yani A diyorum tamam bu böyleydi. Mesela bana cümlenin içinde geçen bir tane kelimeyi özellikle sorsan direkt anlamını bilemeyebilirim. Hı -hı. Ama direkt o kelimeyi, kelimeyi duyunca evet. direkt evet. o cümle geliyor aklıma. Evet. O cümledeki anlamı neydi diyorum. Oradan cümledeki anlamı çıkarıyorum. Aa bu kelime şu anlama geliyor falan demeye başladım. Ve kendimi hafiflemiş hissettim. Önceden sanki üzerimde yük yani yeni kelime öğreneceğim zaman böyle kasılırdım. Evet. Ama bunda çok daha rahat. Böyle kendimi kasmadan ve gerçekten keşke daha önceden denemiş olduğum bir yöntem olsaydı diyorum. Yani belki şöyle bir yöntem olur mu? Mesela ben günlük hayatta ne yapıyorsam onları İngilizceye çevirip kendim tekrarlasam. Olur. Kimse olmadan mesela şu an çay içiyorum. Aha. Ben çay içmeyi seviyorum. I like to the cola. Aman çay. <gülüyor> yani zaman çayı. E yani işiniz bir kolayı da arada içtiğimiz için Aha. mesela çay dedim. I dedim. Aha. Like dedim. I love ben hani ben çay içmeyi seviyorum. Yes. I like to tea. And to mi? İçmek ne? İçmek. <gülüyor> içmek işte doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇çmek drinking. Drink ya. Yeah. Drink. I like drink tea. Ya yeah, I like to drink tea. I like, yani bunu ben mesela söyleyip kendim çünkü ay var bende yani ay dediğim yani ay kelimesi var. <gülüyor> Like'ı biliyorum. <gülüyor> Drinki biliyorum. Tea biliyorum. Hepsini biliyorum. Ama cümle kuramıyorum. Şimdi bak, hani çocuk yani diyor ya zeki ama yani derslerde çalışsa <gülüyor> olacak yılların hı. lafıdır ya. Yani ben de kelimeler mevcut yıllardan beri yani. Şimdi e, bunları toparlarken biraz tamam. zorlandım mesela evet, Bir evet. 30 saniye vakit harcadın. Ama aynı şeyi mesela en son haliyle doğru şekliyle bir 10 kere tekrar et. Mesela ha. I like to drink tea, I like to drink tea ha. ya da mesela aynı I like to, to drink tea. coke for example, işte evet. e cola, I like to drink water evet. e gibi bunları 10 kere 20 kere tekrarlayınca artık beyin bunlar için efor falan sarf yani, etmiyor. Direkt on, I like on, to, on, I like on, to. Diyorum. Yani şu, turist bize doğru geliyor. Biz arkamız dönüp kaçıyoruz bir şey sormasın diye yani. Soracağı şey ne? Bana Schopenhauer'dan ya da Nietzsche'nin aforizmalarından sormayacak ki. Tuvalet nerede? Banka nerede? E, ne sorabilir yani? Mosk nerede? Ya da Saint Pierre Kilisesi nerede? Yani onları sorabilir yani. Ben de tarif ederim. Düz git. İngilizce ne demek? Düz git. Turn. turn, turn go, ahead, go ahead. Ha, go ahead git yani. Bu kadar biz dönüp kaçıyoruz yani. Şeyden kaçıyoruz. Ne derler ona? Yüzleşmekten kaçıyoruz. Bir özgüven eksikliği var. Özgüven eksikliği. Adam ama öyle değil. Hintlisi, e, Suriyelisi ne bileyim. Arabı hani genel olarak şey yaparsak. Onlar işin içine girmek istiyorlar ve öğreniyorlar yani. Hocam Doğru güzel mu? bir Türk atasözü var. Güzel mi diyeyim? Bilemiyorum. Biraz kaba duruyor ama e, ben Nasıl kullanıyorum ara mı? ara. Nasıl Yok şöyle. İngilizce e, mi söyleyeceksin? E, köpek suya düşmeyince yüzme öğrenemez diye. Ha güzel laf. İngilizcesini söyleyebilir misin? <gülüyor> İngilizcesi var mı bilmiyorum ama... E... <gülüyor> don't, e, olumsuzla başlayacaksın değil mi? Düşmeyinceyi önce don't e, put yok. Koymak da o. <gülüyor> Karıştırma. Uh, <gülüyor> if, if the dog doesn't fall into water, cannot, uh, can't learn to swim. Diyebiliriz belki. Yani Çökle genelde böyle deyimleri, ifadeleri... Hani onlarda karşılığı... var. Ha, ha, kalıpların var. bir kalıp karşılığını bulmak lazım. Onu hatırlayamadım yani var İngilizce ama. Şunu söylemeye çalışıyorum yani kızarmadan, bozarmadan, terlemeden İngilizce olmuyor. Oturduğum yerde ben film izleyeyim belki bir yere kadar. Hani videolardan izleyin olmuyor değil mi? Yani şehrin içine gidip şehirdeki turistlerle konuşup pratik yapmak, bir şey sorulduğu zaman. Çekinmeden çünkü ne yapacaksın Sen asacak mı dil bilmiyorsun diye. Yani işte onu ya hissetmek onu, onu, lazım. Evet. Onu hissettiğin zaman hırslanıyorsun ya da öğrenme evet, isteği evet. geliyor. Hı. Ama hani hiç vurdum duymazsan hani önemsemezsen ki mesela bir video izlerken mesela hoca tekrarla dediği zaman sen evet. tekrarlasam ne? Tekrarlamasam ne? Evet. Dediğin zaman bir şey hissetmiyorsun. İşte Hı, o, evet, evet. o hissetme çok önemli. Online platformlarda Hı. insanlar karşılıklı konuşabiliyor yani basit de olsa böyle ortamlar güzel oluyor. Neden? Çünkü karşınızda birinin varlığı var. kendinizi böyle şey hissediyorsunuz yani cevap verme zorunda Aynı. ya da onu anlama bir şey diyor ne diyor Hı. ya acaba falan diye anlayayım da cevap vereyim Tabii. değil mi? O, Belki bir şey soruyor senin tarihinle ilgili kültürünle ilgili özel bir durumunla ilgili var tarihçisiniz onu da biliyoruz <gülüyor> <Story man. gülüyor> I, am, I am story man ben tarihçi adamım Storyman olmaz Historian, men değil de historian. Historian, öyle... historian tabi eki gelir. Historian yani, va... şey olur belki tarih tarihi adam, adam. yani öyle... <gülüyor> <gülüyor> tarihi yarım adam, tarihi tarih yarım ada gibi bir şey olur yani. doğru söylüyor. Yani dil e, gi yap, yapılarak yanlış yapılarak korkmadan çekinmeden değil mi öğrenmesi gereken yani, bir şey yani hangi dil olursa olsun yani o sadece İngilizce özelinde değil. Yani bir de yani çok böyle kastığın zaman keyif almıyorsun. Ee, tabii ee, onu diyorum. Yani işte mesela going to'nun ikinci halini kullanacağım da pasörün bilmem beşinci halini kullanacağım değil. Derdini anlatmak değil mi? Ne, yani ne, başta ne, ne o. Diyorsun, hani nezi. onları şey yapar yapa zaten bir zaman sonra sen ya bunlar çok kolay gelmeye başladı deyip bir üst seviyeye atlamak geçmek istiyorsun. Yani daha, daha zoru nerede bunun falan demeye başlıyorsun. O zaman başlıyorsun. hani akademik mi oldu? Hani bir de böyle bir şey var biliyorsun değil mi? Nedenler ona şifreleme. Yani İngilizce'deki kelimeleri şifreleme mesela. Bana bir kelime söyle. Armut. Yok, İngilizce bir kelime söyle. Per. Per nedir? Armut. Armut. Ha bugün pazara gittim. Armutlar çok perde. Per per battı yani. Per battı. Kötüydü yani. Anladım böyle bir İngilizce şey var. Kelime ezberleme yöntemi var. Ya Doğru buluyor musun? Derdin sadece kelime ezberlemekse onu Hayır, sindirmek sen sindirmek değilse derdin bir şey arayabilir. Ama uzun vadede onlar birbirine giriyor. Yapma ya. Tabii yani. Ayırt edemiyor musun? Yani ayırt ediyorsun da zaman harcıyorsun. Hani ha. o neydi bu neydi falan. Yani zaten sen onu bir zaman sonra zaten 10 kere 20 kere duyunca direkt hiç düşünmeden şey yapıyorsun. Mesela ilk başlarda ben de hani Türkçeyi çevirip kafada öyle e, konuşuyordum bir zaman sonra artık onun yorucu olduğunu hissettim artık doğrudan İngilizce düşünüp İngilizce konuşmaya başlıyorum İngilizce şu anda İngilizce düşünüp İngilizce konuşan mesela Türk düşünürlerden kim var bildiğin Mustafa Bilgin <Gülüyor> Neyse pandemi olmasaydı daha çok şey, şimdi. Evet var. evet şimdi çok Mustafa Bilgin bir... Sadece. Sadece. Ya gerçekten sordum ama ben ya yani gerçekten hani derler ya Ne o, sordunuz? Onun... Çok da derin bir soru maşallah yani Ya dili yani oradan bir şeye varacağım da neden konuşabiliyor mesela? Soru neydi? Türk, Türk Düşünürlerden kim var <gülüyor> <gülüyor> Ne ne ne soru ne? Başka bir yabancı dili öz dilinden, ana dilinden, öz yurdunda, A öz ana dilinden daha iyi konuşan Mesela Cemil Meriç'in Fransızcayı Fransızdan iyi konuşan biri derler Niye? Niye? Çünkü Fransa'nın Hatay, bilirsiniz yakinen Fransa'nın bir sömürgesiydi Hatay. Daha doğrusu bir şeyiydi. Nedelerine ee, ilk zamanlarda. Onu bilmiyorum ya. Ben bildiğim bir şey var Hatay. Hatay Fransa'nın bir bir başına, sene, birkaç şey. sene. E, tabii bütün Fransız okulları e, orada bir azınlık, daha doğrusu daha doğrusu, çoğunluk olan bir azınlık var. <gülüyor> yani baskın bir azınlık azgın azınlık dediğimiz bir Fransız azınlığı var ve orada baskın değil Fransızca 1900'lerin dili 1800'lerin sonunda başlayan Fransızca ve düşünür de bu Fransızcayı öyle bir içine hapsetiyor ki Fransızdan daha Fransızdan daha iyi konuşuyor mesela ben diyelim ki Ankara'ya geldim Ankara'da tarihi bir yapı söyle Ankara Kalesi <gülüyor> Ankara Kalesi ee, Ankara Kalesi ile ilgili ne anlatabilirim mesela tarihçi olan sizsiniz hocam tarihçinin varlığından yine merdan story man <gülüyor> I am sorry, sorry. biyontek aşımız oldu mesela ben biyontek aşısında oldum hayır dedi, dedi ki sağlık bakanı biyontek aşısı olan karşısındakinin yüzüne belli ölçüde damlacıklar atabilir dedi yani onu onun bilgisiyle ben yaptım o İngilizce dedim ya öyle öğrenilir diye yani ağızlık ağzından salyalar saçarsın karşı tarafa yapışır ya, bilmediğin bir şey öğreniyorsun sonuçta ve aslı kelam e, Dili öğrenmek için gerçekten e, Büyük bir mücadele gerekiyor Ve bu mücadele terlemeden e, Tükürmeden karşısındakini Hani zora sokmadan olmuyor Açıkçası Mustafa Bey Yani şöyle söyleyeyim ben Dil öğrenmek için size geldim ama bildiklerimi de unuttum Açıkçası yani ne diyeceğimi Ne söyleyeceğimi falan sizin e, Cemalinizi görünce O açıdan biraz e, Evet sıkıntılıyım yani yıllar sonra gelip Sizi bir boyun fıtığıyla beraber görmek yani dil fıtığına yakalanmış gibi oldum aynı şekilde. Yani sizden istifade edeceğimi düşünürken tam tersi ee, nutkum tutuldu. E, biraz yaşlanmışsınız, saçlar dökülmüş, e, aynı şekilde beyazlamış, kırçınlaşmış bazı yerleriniz. Ama iyi, iyi gördüm. Ortalama olarak iyi gördüm sizi. E, dil konusunu konuşuyorduk Sabe, buyurun. Onu dedim ben, yani şu aşı olduktan sonra mesela hiçbir etkisi olmadı. Mesela Biontech olanlar en azından Almancanın A2 geçtim, B1 seviyesinde falan hiçbir şekilde faydası olmuyor mu? Yani en azından niçeden bir söz çevirecek kadar üstün insan diyecekler. Böyle diyecek buyuruzer düştü. Böyle, e yani onu diyecek kadar yani. bir şey olmuyor. Mesela Çin aşsız olduk, azıcık böyle bir Çince. Yani nerelisiniz? siz sözcüğü? böyle ortalık yere hep saçarsanız kalmasız <gülüyor> de bir şey. <gülüyor> Doğru söylüyorsun genel olarak. Yani bilmiyorum genel... bana gelene kadar genel... yani kaç kişiye. Yok yok dışarıda Kamilcim çok saçma diyoruz. Yani. Maske sizi şey yapmıyoruz oymcunuya da. Ama şimdi sizinle ortamız rahat olduğundan... Yapmayın hocam. Ben normalde ya. bu tür şeylerden tiksindirim. Evet, Dikkatli olunuz Çişkinirim. lütfen. Çişkinirim. Tiksi, tiskinirim. Tiskinirim. Yani. Evet. Şimdi Dikine hocam... ilgili son geleceğimiz nokta nedir? Şimdi hocam, siz Almanya'ya gitmeye niyetlisiniz. Ee, ben ya İngilizce her yerde geçerli canım. İngilizce ben bir, bir kez yapıp ben azından orada adımı... Soruyu sormadan cevaplıyorsunuz adımı, hocam. So soy adımı soyadımı söylemeyi, tuvalet nerede demeyi, bilmem şu nerede demeyi Pan hani kendim öğrenemediğim için Peki siz niye Almanya'ya gidiyorsunuz? <gülüyor> Gezip görmeye yani yılların pandemi pandemide biliyorsun önümüze engel teşkil ettiği yıllardan beri Hı. bir dolaşıp bir dolaşıp gelelim diyoruz yani. Peki yani Almanya'nın tarihi yerleri mi var? Yani en çok sizi ne çekiyor orada hocam? Ha yani Alman kültürü ve edebiyatı ilgimi çekiyor yıllardan Alman beri. Alman kültür kültürü ve edebiyatı tabii Marx bir taraftan, e, Nietzsche bir taraftan, Kierkegaard mesela meşhur bir adamdır yani Stalin Alman mıdır? <gülüyor> Hitler miydi Alman? Olarak? Hitlerdi o çok evet. ilgimi çekmiyor da yani onun da bir Polonya tabi sınırında e, böyle yaktığı yıktığı yerler var oralarda tarihi yerler var gezip görmek lazım yani şöyle bir şey Mustafa Bey, hayatımızı çürütüyoruz açıkçası zaten pandemi çürütü hayatımızı Hı -hı. burada biz de kendimize ketler koyuyoruz önümüze engeller koyuyoruz yani bir açılamıyoruz yani önümüzü göremiyoruz ufkumuz çok dar Mustafa Bey Hı -hı. İngilizce söyleyebilir misin? Ufku'm çok dar. Narrow-minded yani, diyebiliriz, ne? Hani dar görüşlü. Narrow-minded, dar beyinli, yani böyle. Ya benim yani kendim anla. I am işte. narrow-minded e, diyebilirsin, yani böyle dar yani görüşlü. Onu, onu diyorum, yani insanlar gelip gezerken, gözerken, maybe. senin memleketinde sen bir yerlere gitmek görmek cool. doğru mu? Sirofil Ardi. What? Sirofil Ardi ayet kelimesi. Gezip görün. Ah gezip gören yerler. Evet evet, yaratırız. onu diyorum yani. E, o açıdan öyle bir e, niyetim var ve dili bilmediğimden dolayı çok kaygılıyım yani. Ve de sıkıntılıyım yani bu yaşa kadar gelip de bir e, dil öğrenmediğim için. Hı hı. O yüzden size geldim. Hoş geldiniz de. Yanlış kapıya gelmişsiniz hocam. Hani e, İngilizce öğrenmeye gelmiş olsanız azıcık daha fazla yardımcı olabilirdim Yo, de. Yo İngilizce de şartta. Aşı İngilizce olmuşsunuz kalmış. işe yaramamış hocam. <gülüyor> Aşılanmışsınız. Ben sizi nasıl aşılayım? Ben sizi İngilizce ile çok. Evet yani. So yani diyeceğiniz son bir şey var mı dille ilgili? Yani hocam dil e, hani Barış Manço'nun bir sözü var. E, der İlk ki, öğreneceğimiz dil. That hangi didil. dil olmalı that falan that didil didil diye. Didil. Barış Manço bu arada çok dil bilen bir adammış. Neden? Neden? Nasıl evinde yani? oturup da YouTube'dan video izlemiyordu herhalde. Yoktu ki bir o zaman. Yoktu yani. Hayır evinde de oturmuyordu. Adam, Değil mi? Yani Hiç dışarıda karpuz sergisinde görürdün. Bilmem İtalya'da bir yerde görürdün. Orada Japonya'ya geçerdi. Çin'de falan dolaşırdı. E, gel de dil öğrenme. Yani güz olsan <gülüyor> dil öğrenirsin. Hani onu e, şey, kasileri söylemiyorum da. <gülüyor> Hani dinle de yani. kırıyorsunuz, mikrofonuna dönüyorsunuz. Podcast yani podcastiniz var diye pod kırıyorum. Podcast'e yayınlanacak diye. Evet. Ee, en, en çok en podcast. <gülüyor> en çok pod kırılan yer podcast. Eee, dil böyle bir şey işte. Yani ben beden dili ve edebiyat. <gülüyor> beden beden dili ve edebiyat okumak isterdim yani ama. Yani beden dili ve edebiyat ama öyle bölüm olmadığı için dil beden mi? dili var da edebiyatını bilmiyorum yani. Yok hani Türk beden dilimi, diliyle de, iletişim de, jestlerle, mimiklerle hani body language diyorlar. Bunun kursları falan da var da. Ama onun literatürü var mı onu bilmiyorum. Yok, yani. Olmayabilir. Yani. Benim sadece şu an o, o şey ya. olabilir. Yani dans belki bir, bir ha, yerde. Beden dili olabilir. O, beden <gülüyor> di beden dilinin bir yansıması falan hani olabilir, insanlar olabilir. beden yani, dilleriyle bir şeyler ifade ediyorlar ya. Açıkçası yani geldik gidiyoruz. Nereye? Yani yeryüzüne geldik Hı. gidiyoruz ve farklı bir kültürden bir insanı anlayacak bir e, dimağa ulaşamadık yani. Ee, ondan dolayı bir dil kaygısı var ya yani e, öğrenemiyoruz açıkçası. Onu, onu... Daha önce gayret yani etmiş şöyle. miydiniz? Ne zaman başladı bu e, tutkun? Gayret. Yani tut, hep var. Tut, Tutkunduğum tutkun zamanlarında <gülüyor> var mıydı? Yok vardı. canım dil benim Farsya'ya karşı çok ilgim vardı mesela Mevlana'dan şiirleri falan ezberledim ama o dil öğrenmek değil. Hiç İran'a gittiniz mi? E, Gitemedim. Niye? niye? Çünkü dilime güvenmiyordum. E şimdi hiç Almanca bilmiyorsunuz. Almanya Ama gezmek niye? görmek işte. E niye İran'ı yani. gidip gezmiyorsunuz? Şu an çok karışık olalım yani. Bişnevez ney, şikayet mükünet. Ezcüdayı ha şikayet mükünet. Dinle neyden, nasıl şikayet etmede? Ama bu dil öğrenme değil işte. Bunu edebiyat bu. Yani oradaki kelimelerini bişnev, dinle mesela. Onu öğrenince dil öğrendiğimi sanıyordum mesela. Farsça terimler, tabirler öğrendiğim zaman. Ama öyle değilmiş. Ondan dolayı e, ve bununla beraber <gülüyor> ve dahi dil yoluna çıkmak istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun teşekkür ederim. Yani. Size de e, bu konuda bana yardımcı olmadınız için çok teşekkür ederim. O lazım. sizin emekleriniz de olacak bir şey hocam. Evet emek emek önemli yani dil terlemeden olmaz. Çok terledim şu anda. <gülüyor> size mi açtım? Ankara e, very hot. Ankara is very hot. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 178 Haziran 2023 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin